Safi. Safi, olacak. Safi Aynı şekilde Mescitte alışveriş etmek de caiz değil Yaptığın zaman ee, Geçersiz sayılıyor Mescitte alışveriş Tüm geçersiz Dolayısıyla mescitte alışveriş Mescitte reklam Hani bu zamanda imamlar yapıyor ya reklam İşte şu var bu var Haç umre reklamı mescitte Hac veya umre reklamı. İşte haç var, şu var. Hepsi caiz değil. Çünkü İslam bir şey yasakladığı zaman ona götüren şeyi de yasaklıyor. Alışverişi yasakladı. Alışverişi götüren şey ne? Reklam. Reklam da caiz değil. Dolayısıyla mescitlerde işte bize işte işte umre şeyi, bilmem hac şeyi falan bütün bunlar caiz değil. Aynı şekilde kişi ticaret için vaz yapıyorsa o da caiz değil. Yani hac mevsiminde özellikle haccın faziletini anlatıyorsa bizimle hacca gitsin diye. Hem bütün bunlar eee caiz değil çünkü mescidin içinde alışveriş veya alışverişe götüren bütün şeyler yasak. Aynı şekilde mescide üstünde reklam olan takvimleri asmak da caiz değil. Üstünde reklam reklamlar var ticari şeyler. Hepsi hepsi haram olan şeyler. Bundan dolayı caiz değil. Aynı şekilde mescit denildiği zaman mescidin avlusu da mescide dahil. Dolayısıyla mescitlerin, camilerin avlusunda alışveriş yapılması caiz değil. Külliyen içinde. Ha, avlusu. Mescit burada. Binanın içinde işte dükkanı var. Şeyisi var. var. Yok da... ora yok orası orası şey sayılmıyor. Oraya başka. Şey. Oraya mescit değil ki. Mescit sayılmıyor. Mescit nereden sayılıyor? Türkiye'de camiler var ya, avluları var. Evet. O avluları mescitten sayılıyor işte. Ama burası zaten bina mescit değil ki orası. Multiköltürel, sentrel diyor zaten. Şey, ama o, o mescidin içinde caiz değil. Konuşma, ticaret konuşma. Caiz değil. Yani nasıl, şu şeylemiş böyleymiş mi? Yani... Yoksa reklamını mı yapmak? İki kişi arasında konuşamazsın. Yani Alışverişti, yalıkmıyor musunuz? ala kulli hal alışveriş veya alışverişe götüren bütün şeyler, yükle, yani sebep olan şeyler. Yani sen reklamını yapıyorsun bize. Ama yok sadece haber veriyorsun, ne bas. Haram değil. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kim mescitte ticaret yapını görse şöyle beddua etsin ona Allah ticaretini bereketlendirmesin. Aynı şekilde mescitte kaybını arayan desin ki Allah kaybını buldurtturmasın. Bütün bunlar caiz değil. Kayıp. Bir şey arıyor Mescid'den. Bir şey kaybettin zaman. Ee, adam diyor bir şey bulan var mı? Var mı diye ilan yapıyor. Var mı? İlan telefonu veya bir şey düşünmüş, Telefonu Ara, Arasın problemi yok. Ancak ilan yapmasın diye. İşte şu falan şey kayboldu. Ee, bulan varsa getirsin bana. Bulan var mı diye. Fahimtum. Tayyib. Ve min zalika Tayyib. Ve min zalika nahihu an tafriq beyne zil rahimi fi'r şekilde kölelerde şeyleri satmak caiz değil. E akraba sahiplerine Miras alıp verebileceğin mirasta, anne, baba, çoluk, çocuk, kardeşler aldıysan onların ikisine ayrılması caiz değil. Misal benim i̇ki, kö iki kölem var değil mi? Birisi annesi ve, ve çocuğu. Annesi de benim kölem, çocuğu da benim kölem. Ço annesiyle çocuğunu ayırt etmek caiz değil. Yani annesini bırakıyorum, çocuğunu satıyorum diyor misal. Çocuğunu satıyorum veya çocuğunu bırakıyorum Annesini satıyorum Veya e, iki kardeş birisini satıyorum Birisini bırakıyorum baba çocuk şey, Satıyorum şey diyorum Koca karı Satıyorum öbürünü bırakıyorum Bütün bunlar Senin eğer caiz değil i̇ki, e, İkisinin arasını ayırmak caiz değil Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor Kim e, anne ile çocuğun arasını ayırırsa Allah da kıyamette onun arasını ırtır diyor bu omin delike ida müşteri Telem Min enye almas bir meşlara aynı şekilde sattığım bir şey kesin olarak biliyorsan o sattığın şeyle müşteri onun da masiyet yapacak haram şey yapacak aynı şekilde caiz değil Müellif misal verir keşler <gülüyor> cezi ol Be ilkımer ceviz veya e ceviz veya ayı ayırı yumurtayı kumar için satmak demek cevizle veya yumurtayla kumar oynuyorlarmış nasıl bilmiyorum onu. Av silahlı fitne fitne anında silah satmak. Fitne anında adamlar birbirine giriyor Müslümanlar sen silah satıyorsun herhangi bir. Caiz değil çünkü onlara masiyet yapıyor. Avala kutat turk veya yol kesicilere silah satmak. Haram olan şey veya da içkiciye şey satıyorsun, e, drive, e, üzüm. üzüm satıyorsun. Yani haram olduğunu biliyorsan caiz değil. Veya sen kira alıyorsun, diskocullara araba kira alıyorsun. Maalesef, caiz değil. Bilemezsin. Ve adam ha, bilmiyorsan tamam, bilmiyorsan kira ala. Problem yok. Ama biliyorsan kesin olarak. O zaman caiz değil. Diskoculara mı dedi? Mesela diskocular Barcılar. araba kiralıyorsun barcılara. Mesela adam bar eşyası taşıyor. Bar eşyası taşıyor, içki taşıyor. Madriş, keda keda taşıyor. Fenton. Kesin olarak biliyorsan o bununla bir, bir haram yapacak. Caiz değil. Telefon. Üstünde kamera olan telefonlar. Hı. Telefonu satıyorum ve biliyorum ki bu adam bu kamerayla. işte karaları çekecek şunu çekecek bu caiz mi caiz değil ee, müzik seti satmak biliyorum ki bu adam bundan müzik dinleyecek teyp satmak Tape. dolayısıyla aslında burada bu gibi şeyler Hollanda'da satmak caiz mi yani ona gidersek caiz olmuyor çünkü biliyoruz biz biliyoruz ki gavurlar bunu haramda Kur'an dinleyecek hali yok gavurlar bunu haramda kullanıyor dolayısıyla burada ev satmak caiz değil. Aynı şekilde televizyon satmak. Şimdi ben yatak satma sıkıntımız olacak. Mesela adam ne bileyim gelip şerefsiz kenarhesine yatak yok, satın. Yok onu sen bilmiyorsun. Normalde şey, sen biliyorsun. Sor, yani yatak da sor, yok. Ya, Tam mesela dedi. sattım ama sonra hani öğrendim. Halas sen onu ilgilendirmez ama kesin olarak biliyorsan satma. Yani yatakla Teyip arasında çok fark var. Yata adamlar mubah kullanıyor. Asıl olan mubah kullanılması. Yani bir milyonda bir kerhaneye gidiyor. Teyip de asıl olan ne? Haram da yani gavurlar burada teyipi şey için, vaaz için alacak hali yok. İnsan. Şansız adam bunu bulur yalnız. <gülüyor> Aynı şey televizyon da öyle yani. Televizyon yani aslında birisi televizyon satıyorsa deriz haram. Satma. Çünkü adam bunu neyde kullanıyor bur burada? Bilgisayar. Haramda kullanıyor. Ha bilgisayarda e, bilgisayar başka. Çünkü bilgisayarda sen bilmiyorsun. Fendi. Bilgisayarda bilmiyorsun yani. Bilgisayar e, yani. Muhammed Çoğuz müdür biraz ama ben öyle olsun diye sordum. Yok, yok bilgisayarda adamlar burada yani televizyonda herkes harama şey diyor bakıyor değil mi? Bilgisayarda öyle değil. Öyle değil. Faydalı şeylerde de şeyden var. Şunu da var. Bunu da var. Ama sen biliyorsan ki bu adam ben bilgisayara satayım. Bu adam bu bilgisayarla pis şeylere, kötü şeylere şey diyecek. O zaman satma ona. Tayyip. Başka bir şey. Ve nehiyhu antalakkal celeb. Başka bir şart. Celeb. Celeb telakkal rukban diyorlar bunu. Tayyip. <gülüyor> Aynı şekilde telakkır ben de caiz değil. O ne demek? O şu demek. Adam köyden geliyor. Veya başka yerden geliyor. Yani e, o yerin insanı değil. O pazarın insanı değil. Oradan geliyor. Pazara inmeden sen hemen onu yolda karşılaşıyorsun. Diyorsun ki bunu bana sat. Fehmidum? O caiz değil. Peygamber yasakladı. Adam kendisi gelip pazara inmesi lazım. Oradan alırsın. Ancak yolun ortasında adama caiz değil. Mesela adam Afrika'dan Hollanda'ya gelecek. Şeyini satmadan. Sen hemen Afrika'ya gidiyorsun. Onu satın alıyorsun misal. Niye sen bunu yapıyorsun? Daha ucuz fiyata şey diyorsun. Çünkü pazara inerse adam orada normal fiyata satacak. Pazarın fiyatlarını görecek. Normal fiyata. Sen niye onu özellikle yarı yolda hemen durduruyorsun ondan şey etmek için. Çünkü sen ondan daha az bir fiyatı alacaksın. Fametum. Sorular sorabilir misin? Ha bu caiz değil Fametum. Çünkü niye burada o satan insana zarar var. Çünkü adama genellikle orada e, daha az fiyatı alıyorsun. Bu adam zarar var. Ha, tarladan sebze alıp ben pazarda satamaz mı? Ha adam kendisi şey diyorsa o problem yok. Adamın bisan... adam cehaletten istifade versen ne burada şey var? Ya adam şu, adam aslında şeye gelmek istiyor. Pazar. Burada pazara gelmek istiyor. Bugün de oluyor ya, mesela araba pazarlarında var ya, adam pazar alanına girmeden arabayı satın almaya çalışıyor. Hı hı. Adamı pazara sokturmamak. Ha, o caiz değil işte. Ama adam e, tarlasında gelene satıyor. La bes. Ama adam pazara gelmek istiyor. Gelirken yolun ortasında adam durduruyorsun yorsun ki boşa gitme pazar bana sat hemen şeyi falan adam şeydi o caiz değil Bıra adam bırakacaksın ne yapacaksın Pazara inecek bu evet. arabada olsun her şeyde bu facebook onun için e ya, eğer adam bunu ha bunu eğer adam bunu fark ederse ha şeyini malını aa veya alma şeyi var hakkı doğuyor geri alma hakkı doğuyor parasını geri verim Aynı şekilde Bey'ül lil bat. Aynı şekilde e, şeyde olan şehirde olan bir kişinin köyde olan bir kişiye e, satması da caiz değil. Niye bu? Ne demek bu yani? Olan Şehirde şey. olan bir kişinin köyde olan bir kişiye simsarlık yapması da caiz değil. İbn Abbas'ın dediği. Simsar biliyorsunuz. ne demek? Aracı. Aracı. Misal, köyde olan bir kişi geliyor. Değil mi? Şe iniyor. Pazara iniyor. Sen diyorsun ki o köylüye bak diyorsun. Bu pazardaki malın sen fiyatları bilmiyorsun. Ben, yani ben senin için simsarlık, aracı olayım, satayım. Değil mi? Ha, bu caiz değil. Niye caiz değil diyeceksiniz? Çünkü e, köyde olan bir kişi veya başka yerde olan bir kişi gelip kendisi satacak. Sen karışmayacaksın. Sen ona simsarlık, dellarlık yapmanın caiz değil. Niye? Çünkü sen ona dellarlık yaptığın zaman o adam, çünkü gelen adam genellikle o pazardaki fiyatın biraz daha aşağısına satıyor. Fiyatları bilmediğinden dolayı. O pazarın fiyatlarını bilmiyor. Adam köyden gelmiş, işte başka şehirden, başka ülkeden gelmiş. E geldiğinde sen ona simsarlık yaptığın zaman, dellarlık yaptığın zaman o pazarın fiyatına sattırıyorsun. Sen fiyatları biliyorsun. Değil mi? Fiyatları bildiğinden dolayı fiyatı yükseğe sattırıyorsun. O pazarın fiyatına sattırıyorsun. Ama sen ona şey etmezsen adam kendisi satma. Genellikle adam ne yapıyor? Genellikle normal fiyatın aşağısına satıyor. Satıyor genellikle. Femtüm. İslam bunu niye yasaklıyor? Çünkü İslam diyor ki, peygamberin dediği gibi. Adam sen onun yerine simsarlık yaptığın zaman e, yüksek fiyata satıyorsun. Fiyatlar her zaman yüksek kalıyor. Ha sen adamı bırakırsan adam daha az fiyata satacak. Piyasa düşecek. Piyasa düşecek fiyatlar düşecek. Rekabet veriyor, rekabet veriyor. Fiyatlar düşecek. Bundan dolayı sen ona talep etmen caiz değil. Ama adam derse ki sana benim için sen sat o caiz. Adam dese ki sana ben bilmiyorum benim için sat. O caiz ama sen ona dersen ki sen fiyatları bilmiyorum ben senin için dellallık yapayım senin için satayım ben sana şey ben talep edersem ben çünkü ben şehirdeyim şey o zaman caiz değil çünkü fiyatları sen onun fiyatını yük, normal şey fiyatında satıyorsun fiyatları yüksek kalıyor adam gelse genellikle yani genellikle adam fiyatları bilmediğinden dolayı az fiyata satar normal fiyatın azına satar. Öyle olduğu zaman fiyatlar düşüyor otomatikmen. Peygamber diyor ki: "Down nas yarso kullahu ba'dahum bi ba'd." bırakın Allah birbirini rızıklandırsın. Sen onlara şeytmen onun için şey yapman caiz değil. Bak İslam her şeyi düşünüyor. Peygamber ondan dolayı hem onu müşteri şeytmen caiz değil, zarara uğratman caiz değil. Onu yarı yolda şey ondan alman gibi hem de hem, alıcı, hem, satıcı. hem satıcı hem de oradaki insanların pazar insanların zarar görmesini çünkü pazardaki insanların zarar görmesi şu o kişi onların fiyatı gibi satması. Bu onlar için zarar. Çünkü fiyatlar hep yüksek kalıyor o zaman. Ha, genellikle insan geldiği zaman daha az fiyata şey diyor. Fiyatlar da düştüğünden dolayı İslam onu da şey etmiş. Fehmtum Anladınız mı? <gülüyor> Riba'ya girdik şimdi Ribayı atlamıştık oraya gelelim Oradan döneriz <gülüyor> Riba Aynı şekilde Şartlardan bir tanesi de Riba faiz olmaması lazım Alışverişte faiz olmaması lazım Yoksa haram Riba bütün şeriatla e, semavi dinlerin daha önceki Yahudi ve Hristiyanlarda da ve İslam'da da haramdır. Yahudi ve Hristiyanlara da yasaktı riba, faiz. Çünkü Allahu Teala diyor ki onları Allahu Teala lanet etti. Sebepleri sayıyor sonra diyor ki "Vekli وَاكْلِهِ riba", riba yediklerinden dolayı, faiz yediklerinden dolayı. Yani riba dolayısıyla bütün dinlerde Allahü Teala'nın hak olarak indirdiği bütün dinlerde Allahu Teala haram kırmıştır. Ve e, riba, faiz, e, büyük günahlardandır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem faiz verene, yiyene, şahitlik edene, yazana hepsine lanet etti. Dolayısıyla bir insan riba, faizli bankada çalışıyorsa, o, ki, o adam da mel'undur. Fakat yazıyor, şey diyor, çiziyor, madriş, şahitlik oluyor, hepsin mel'un. Adam orada çaycılık yapıyorsa... O adam melun değil çünkü o şahitlik ama yine de orada çalışması caiz değil çünkü harama yardımcı oluyor. Hizmet ediyor. Bütün bunlar e, haram olan şey. Ve şeriat faize götüren her şeyi yasaklamıştır. Ufak de, şey olsa dahi. Bundan dolayı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mesela, fa, şey, e, yaş hurmayla Kuru hurmanın satılmasını caiz kılmadı Haram dedi Bir kilo yaş hurma Bir kilo kuru hurma Bir kilo bir kilo normalde caiz olması lazım Değil mi? Bir kilo bir kilo Ama caiz değil niye? Çünkü o yaş hurma kuruduğu zaman Bir kilodan Ufak az oluyor Ufak da çok az dahi olsa Kilosu çok az düşse dahi az oluyor Caiz değil Bak ufak bir şeyde dahi e, şeriat bunu yasaklıyor. Anlayabiliyor musunuz? Aynı şekilde de geçiyor bu. Kurtubi İmam Malik Rahimullahu Teala'dan rivayet ediyor. İmam Malik'e e, bir kişi geliyor. Diyor ki bir insanı gördüm diyor. E, sarhoş Sarhoş bir insanı gördüm diyor. Şeyi avlıyordu diyor. Sarhoş olduğundan dolayı şeyi avlıyor. Ee, kamer. Man. Ayı avlıyor. Adam sarhoş ayı avlıyor yani. Yukarıdaki ayı. Sonra ben de dedim ki diyor. Vallahi bu adamın içine eğer içkiden başka içkiden daha kötü bir şey e, e, girmemiştim girmemiştir dedim diyor. Eğer girmişse hanımım üç talakla boştur. Hanımım üç talakla boştur. Yani şunu demek istiyor. İçkiden daha pis bir şey yok. Varsa hanımım üç talakla boş. Yani yok demek istiyor. İçki, en, en pisi içki demek istiyor. Dolayısıyla boş olamaz diyor. Fevintim. İçine girme. İmam Mali'ye soruyor. İmam Mali diyor. Bana üç gün mühlet ver diyor. Sonra geliyor. Üç gün sonra geliyor adam. Diyor ki karın boş. Aha. Niye? Çünkü diyor ben Kur'an'ı şey ettim diyor. Ee, i̇çkiden daha e, kötü bir şey vardır diyor. O da şey faiz diyor. Çünkü içkiden daha kötü bir şey var. O da faiz. Dolayısıyla karın boş olmuş oluyor diyor. Dolayısıyla faizin her türlüsü İslam e, faizle götüren bütün yolları haram kılmıştır. Onu da göreceğiz inşallah. <gülüyor> Tayp, faiz ne? Yani neydi faiz e, şey diyor? Faiz şeyleri nerede geçerli? Faiz hangi maddelerde? Yiyecek de mi, içecek de mi? Neyde geçerli bu? Nasıl bileceğiz yani? Mesela bir arabayı iki arabaya karşılık satsan faiz olur mu? Peki bir kilo hurmaya iki kilo hurma karşını Yaş hurma bir kilo. Onun yerine iki kilo kuru hurmaya satıyorum. Faiz olur mu? <gülüyor> faiz olur. Bu faiz. Değil mi? Bir araba, iki araba karşılık nasıl faiz olmuyor? Ama şey yani mesela değeri farklı olan mallar. Pahalı olan bir ucuz olan iki araba ile Tamam. Ben burada değeri acve hurmasını yarım kilo acve hurmasını iki kilo, şey... iki kilo mebrum hurmasıyla satıyorum Türkler bu ticareti zaten yapmazlar yani misal caiz olur mu? değil, mi? değil mi? bu şey bu icma ile bu riba faiz niye hurma hurma ha, aynı ırktan olduğu için değil mi? araba da aynı ırk mercedes mercedes misal Ala kullar, bunun daveti var yani bunun kaydesi var. Kaydeyi iyi öğrenin. Nerede, nerede? Hangi e, maddelerde faiz e, geçer? Bunu bilmek için faizin sebebi nedir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ilk önce diyor ki, edheb bir deheb, altın altınla, gümüş gümüşle, e, bur, Hıran buğday buğdayla arpa arpayla e, temr hurma hurmayla tuz tuzla mislen bi mislin seva bi seva aynısı ne kadarsa yani bir kilo bir kilo iki kilo iki kilo aynı misliyle feizektelefethadil asnaf bu sınıflar değişirse keyfe <gülüyor> keyfeşiktum istediğiniz gibi e, satın yani 2 kilo 1 kilo değil. satın istediğiniz gibi yeden bir yedin elde elle olduğu zaman hemen al, alışveriş olduğu zaman Femen o eustezâde fakat erba kim ziyade ederse ribaya girmiş olur. Müslim'de geçiyor bu. Ribanın illeti sebebi nedir? Yani bu hadise bakarsak demek ki faiz sadece altında e, gümüşte Arpa'da, buğdayda, e, Temır'da, tırda hurmada, bir de tuzda bu hadiste. Bu hadisi alarsak değil mi? Faiz sadece bunlarda geçerli. Bu hadise göre. Dolayısıyla paralarda faiz geçerli değil. Parada faiz geçerli mi? Geçerli. geçerli. Ha, bu hadise bakarsak geçerli Geri değil. Ha, ha, bu faiz ha bunu nereden anlayın? Yani bunun sebebi ne? Yani altın altın, gümüş gümüş. Neyden dolayı faiz şey edilmiş? Değer. Ha Demek değer olan her şey. Demek altın, gümüş ve değer. Alışveriş yapılabilen şey. Paralar, nakit, kağıt paralar veya demir paralar. Aynı. Peki bu e, e, arpa bilmem bu. Bunlar ne? Sebebi yeme, yemek olduğundan dolayı mı? E, yemek olduğundan olursa bütün yeme şeylerde de faize girmiş oluyor. Yani aynısını şey demek Yoksa e, sebebi e, tartılabildiğinden dolayı mı falan. İlim ehli bunda ihtilaf var. Yani sebebini anlarsanız e, yani illetini e, faiz nelere geliyor onu anlarız. Peki bu illet ne? Zahiriler İbni Hazim gibi diyor ki faiz sadece bu hadiste geçen şeylerde olur. Yani altın, gümüş bir de o hıran işte demin saydığım şeylerde zahiriler bu bu görüş tabii ki zayıf görüş bu görüşü alırsa halaz dünyada yani fa faiz olmaz yani çünkü parayla her şey değil tabii. cumhurda tabi diyor ki bunlar ve bunların misli olan bunların illetinde olan şeyler illetinde sebebinde olan şeyler hepsi faiz girer diyor Hambeliler diyor ki, Keyil ve olan her şey, altın ve gü gümüşte de temeni değer, sebep değerdir. Altın ve gümüşte de illet değerdir. Dolayısıyla ne de gir ne girmiş oluyor? Altın ve gümüş ve anlıyor musunuz? Öyle bakıyorsunuz da, yani anlamamızlık gibi yapıyorsunuz <gülüyor> da. Anlamamız. Anlamamız. Sırayla bakarım. <gülüyor> altın ve gümüş ve ıı, illeti nedir altın ve gümüş değer dolayısıyla para da girmiş oluyor evet. değil mi para da değer altın ve gümüş ee, ben şeylere girmeyeceğim doğru olan görüş hemen açıklıyorum siz şey etmeniz değil. doğru olan görüş <gülüyor> İbn-i Teymiye <gülüyor> ve doğru olan görüş bu diyorlar ki doğru olan görüş sebep şu Altın ve gümüşteki illet değerliliktir. Dolayısıyla paralar da direkt faiz malına girmiş oluyor. Faiz olabiliyor paralarda. Altın, gümüş ve para şeyler. Yenilecek şeylerde ise demin ki şeylerde gıda da falan altın ve gümüş dışındaki deminki ki sayılan işte buğday, arpa falan bunların sebebi neden? Bunların illeti de keil ve velzın diyorlar. Kil, kil demek Arapçada e, bir ölçü. Yani tartılmıyor da, e, şöyle tartılıyor. Doldurmakla. Doldurmakla. Ne diyorlar onu? Bizim orada çirikten, yani. veya, bizim... veya başka bir şey. Önemli olan tartılmıyor. Şeyle şey diyor İnhouse. Folyo mu? İn yani. İnhouse yeah. in in biliniyor. Bütün hububatlar, bütün hububatlar bu şeye giriyor. Evet. Bu zamana bakmıyorlar. Hmm. Ha, çünkü buğday eskiden bu zamana bakmıyorlar. Peygamberin zamanına göre evet. şey diyorlar. Peygamberin zamanında hububatlar tartılmıyordu. Evet. Şeyle yapılıyordu. Belli bir ee, şeysi vardı. Onun hacmiyle şey diyorlardı yani. işte. Şu kadar. Şu an hala Şin, miydi? Ama bu zamanınkine bakmıyorlar işte. Torba diyorlar. Bir şey diyorlar. Misal yani, her her. Bütün hububatlar buna giriyor. Bir de vezin tartılan şeyler Tartılan şeyler Bu zamana bakmıyor bu zamanda her şey tartılıyor Peygamberin zamanındakine Bakılıyor yani peygamberin zamanındaki Hububatlar o şeye giriyor Hacime giriyor İşte e, tartılan şeyler de e, Et gibi Bunlar e, Tartılıyordu Şeyle, Hacimle yapılmıyordu bilakis e, Bilakis tartılıyordu Tartılma bir de tohum olması şartıyla. Tohum demek yenilebilen ama her yenilebilen değil. E, onu kurutup e, çok bir uzun bir müddet süre kalabilmek şartıyla saklanabilen. Dolayısıyla portakal, elma bilim bunlar faiz mallarına girmiyor. Faiz mallarına giren ne? Bütün hububatlar. Çünkü hububatlar ya tartılıyor ya da bu hacim şeyine giriyor. Hepsi hacim peygamberin zamanında. Hacim şeyine giriyor. Bir bir de tuğum. Yani şey, uzun bir müddet kalıyor. Uzun bir e, müddet e, kalıyor. Dolayısıyla misal üzüm. Üzüm faiz malına giriyor. Ondan sonra incir. İncir kurutuluyor, kalıyor uzun bir müddet. Hurma. Şey hurma. Ondan sonra et. Et, evet. et kurutuluyor, vezinle yani tartılıyor et. Kurutuluyor ve uzun müddet kalıyor. Kurutuyorlar da önceden. Ee, zura, ee, Mayıs, Mısır, Mısırı Mısır şey diyorlar. Ee, yani Mısır'ı e, tartıyorlar mı artık Şeye giriyor Hacime giriyor Onu öyle yapıyorlar Ve kurutulduğu zaman uzun bir müddet kalıyor uzun, O zamanınkine bakıyorlar Bu zamanda uzun müddet Ekmeğe bile koysan şeye dip frizine o kalır Bu zamankine bakmıyorlar Peygamber zamanındaki yani Dolayısıyla illet nedir kardeşler İllet şu Altın ve Gümüşün illeti Değerlilik Dolayısıyla para da içine giriyor Diğer şeylerin illeti de şu. Ya hacimle tartılabilen veyahut da tartıyla tartabilen olması lazım. Ve tuğum yani e, uzun bir müddet kalabilen. Dolayısıyla elma 2 kilo elmayı 3 kilo elmayla satabilir miyim? Satabilir. Satabilirim. Çünkü riba şeyine girmiyor. Faiz şeyine girmiyor. 2 e, arabayı 1 arabaya satabilir miyim? zaten yenmiyor o o hiç girmiyor riba şeyine yani riba şeyine girenler kaydeyi anlayabildiniz mi kaydeyi altın, gümüş, altın ve gümüşteki gümüş, illet parayla, değerlilik para, para. Diğer, diğer şeylerdeki illet nedir ölçü. ölçü ölçüde iki ya şey ölçü hacimle ölçü veyahut ve da ağırlılıkla ölçü ya hacimle ya da ağırlılıkla Bununla birlikte bir şey de olması lazım Saklanabilen yani yemek Yemek ama her yemek değil Ne yemeği Uzun kalabilen yemek Buna olan her şey ribaya giriyor Böyle şeyler olan Bu şeylerde olan her şey faize giriyor Faize giriyor ne demek yani Yani misliyle satman lazım Bir kilo bir kilo Bir kilo hurma bir kilo hurmayla bir kilo hurma, iki kilo hurma ile satarsan faiz. Onun kaydesini de şimdi göreceğiz. Anladınız mı? Anladım. Elhamdülillah. Dayım. İnsanlarında... Önemli olan anlamanız. Bir gün cümle konusak iki dakikalık bir olaydı. Dayım. Fela <gülüyor> yube'u. Anlatıyor burada. Dayım. Şimdi onun kaydelerine geçelim. Şuraya yazayım, daha iyi anlarsınız. Yok yok, sen niye <gülüyor> <gülüyor> Yok, zaten o şey, bu, bu di diğer şey. Ee, bakayım. Sadrınoluz, adam yardımcı için. 3 3 6 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Aynı olup Aynı değil aynı Heh, Cinsi İktela Aynı olup ee, Cinsi de Aynı Cinsi Aynı Aynı İlleti muhtelif olan şeylerde e, istediğin gibi satabilirsin. İlleti muhtelif olan şeyler. Altın ve gümüş. şu bir illeti var. O da değerlilik. Evet. Bunun bir illeti var. Hurma, işte e, mayıs, işte e, incir. Bunların illeti de ne? Demin dedik. Hacim ve saklanabilir. Hı. İlleti ayrı. Bunun illeti başka, bunun illeti başka. İlleti ayrı olduğu zaman istediğin gibi satabilirsin. Dolayısıyla dolayısıyla ee, bir kilo dolayısıyla bir kilo hurmayı on euroya satabilir miyim? Aleyküm sana bir, bir kilo bir kilo şeyi on euroya bir kilo şeyi, hurmayı on euroya satıyorum ve bu on euroyu da yarın veriyorum sana. Yarın caiz mi? Caiz. Niye? Çünkü illet farklı. Birisinin illeti değerli, değersiz şey. Diğerinin illeti ne? işte hacim ve tom. illet farklı olduğu zaman istediğin gibi satarsın yani ister 10 euro ister 20 euroya satarsın bir de aynı anda parayı alıp vermek şart değil yarın da de verebilirsin öbürsü gün de verebilirsin İllet ayrı olduğu ayrı olduğu zaman istediğin gibi satarsın illet aynı olduğu zaman ikinci şey illet aynı olduğu zaman İllet aynı ne? Misal diyelim. Hurma ile diyelim ee, buğday. buğday. İlleti ikisinin illeti de aynı. Nedir? Hacım, Hacım saklı, bir de böyle. saklan. İkisinin illeti de aynı. İllet aynı. Fakat cinsleri de aynı olduğu zaman cinsler yani hurma hurma. Ee, buğday, buğday. buğday buğday. Arpa arpa. Ee, tuz tuz. Cinslere ayrı. Cinsleri aynı olduğu zaman mis, mi, aynı mislinde olması lazım. Fazla olursa faize girer. Evet. Dolayısıyla bir kilo hurma, bir kilo hurma. Bir kilo hurma, iki kilo hurmaya veya bir buçuk kilo hurmaya yaptı, sattığın zaman ne olur? Evet. Faize girer. Fahimtüm. Evet. Aynı cinsten olduğu zaman mecbur bir olması lazım. Bu bir. ikincisi takabut. Aynı anda olması lazım. Ben bir kilo hurmayı bir kilo hurmaya sattım. Fakat parayı yarın aldım. Caiz mi? Caiz değil. Aynı anda hemen vermen lazım. İki şeyde bulunması lazım. Aynı cinsten olduğu zaman. Cinsleri ayrı olduğu zaman illet aynı. Misal hurma ve arpay arpa cins illet aynı hacim ve saklanabilir fakat cinslere ayrı buradaki birisi buğday diğeri de hurma ha o zaman nasıl olması lazım o zaman ziyade caiz yani bir kilo hurmayı 2 kilo arpaya satabilirim ancak takabut ha Neyse, tamam. ziyade caiz. Ancak takabut da olması şart. Yani aynı anda vermen lazım. Cins e, aynı anda yani yarın e, falan olmuyor yine. Yarın olmuyor. Aynı anda o gün o arada. Bitirsen. Yarın olmuyor. Ancak ziyade caiz. Tamam. 2 kilo hurmaya 1 kilo arpaya satabilirim. Ancak şeyde mecbur bulunması lazım aynı anda. Anlayabildiniz mi? kayda budur bu kaydeleri ezberlediğin zaman bitti kaydeler bu yani çok kolay aslında illetleri ayrı olduğu zaman istediğin gibi satabilirsin İlletlere ayrı olduğu zaman misal parayla arpayı istediğin fiyata satabilirim bir de ille hemen vereceğim şart değil yarın da de alabilirim parayı caiz Peki illeti aynı olduğu zaman iki şık var illeti. Aynı olduğu zaman iki şık var. Ya cinslere aynı. Hurma hurma. Arpa arpa. aynı aynıysa o zaman mecbur iki şey bulunması lazım. Ziyade misil aynı olması lazım. Ziyade edersem faize girer. ribal fadıl deniyor. Ve aynı anda... Vermem lazım. Hemen o an. Yarın parayı alacağım dersen faize girer. Ribbennesiye deniliyor ona da. Peki illet aynı fakat cinsler ayrı olduğu zaman. Misal hurmayla hurmayla buğday. Aynı ancak cinslere ayrı. O zaman ne? Ziyade yapabiliyorsun ancak sona yapamıyorsun. Kısacası böyle anladınız mı? Daha Arapçayı... Dayım, şimdi misaller verelim Bir dakika Ali ee, Hurmayı Parayla satmak nedir Caiz ee, Caiz ve Yarın alıyorum parayı dersem Caiz Altını e, Parayla alsam Nasıl oluyor Altını Parayla alıyorum illet İllet aynı fakat cins ayrı ayrı o zaman neydi aynı anda bugün yani Anladım. yüksek parayla satabilirim ancak de fiyat, şey demem soruya Velasıya soruya var. şey parayı soruya alamam o zaman faize girer mesela altın satıyorum dersem ben parasının yarısını da yarın vereyim şey o zaman faize girmiş olur başka misal vereyim Parayı parayla satıyorum. Yani kısacası Paris. yok yani kısacası change. Hmm, bozdurmak. bozdurmak. Aslında dolar S veriyorsun. Türk parası alıyorsun. S Ama paraya, paraya. Değer Anladın mı? Ha, Buradan bunun o, para, parayla bakalım. Ee, i̇lleti aynı. aynı. Cinsi, Fakat cinsi aynı. ayrı. Birisi dolar birisi Hı. Örüm misal. O zaman burada ne, ne, ne, ne şey? Aynı anda. Ziy ziyade satabilirim. Ancak parayı aynı anda almam lazım. Femtüm. Dolayısıyla kardeşler. Bazı insanlar mesela bu parayı bana bozdurur musun diyorlar değil mi? E, 50 euro var? Bozuk yok. Aslında sen bozdurduğun zaman yani şey diyorsun. Şey diyorsun yani. Satıyorsun. Femtüm. Şöyle ya, işte bozuk şey diyorsun bozuk yok. Sonra ee, işte 50-40 euro var? tam sonra verirsin. 10 euro'yu. Caiz mi bu? Caiz değil. Çünkü nesiye var. Sonradan. Mecbur hemen olması lazım. Hem cinslere aynı. Cinslere çünkü 50 euro'yu bozduruyorsun. 50 euro hep cins ayrı. O zaman hem aynı olması lazım 50 euro 50 euro hem de takabut. Aynı anda olması lazım. Birisi derse ki yarın verirsin, yarın veririm falan. Nedir? caiz değil. Buna da dikkat edilmesi lazım. Fahimtum? <gülüyor> Namali. Faizin kelime anlamı ne? Faiz e, yükselmek demek. Ziyade demek. Lugat manası. Hakka olmayan bir şey veriyorsun yani. Ziyade mi? demek. Yani Kaydesi bu. Demin dediğim gibi. Bu şeylerde Borçlarda faiz her şeye giriyor Borçlarda Bu şey, borç olmayan Borçlarda faiz her şeye giriyor Anladınız mı? Yani ben sana diyelim bir kalem borç verdim Yarın iki kalem alacağım Caiz mi? Te Ama bu şey deminki şey ettiğim şeylere girmiyor Yemeğe falan girmiyor ha, Bu borçlarda değişiyor Borçlarda her şey Borçlarda her şey işte ben yani sana e, e, borç veriyorum, ondan bir fayda çıkarıyorum. Bundan dolayı ilim ehli diyor ki, fayda olan, fayda çıkarılan her borç faizdir kayda. Göreceğiz az sonra. Fayda çıkarılan her borç faizdir. Hatta şunu da caiz görmüyorlar. Sen birisine borcun var ya, onu evine çağırıyorsun yemek yedirmeye. Davet yani. Onu da caiz görmüyorlar. Çünkü orada bir fayda var. Eğer onun için yapıyorsan tabii. Onun için. Hediye veriyorsun. Faiz. İşte bundan dolayı kayda var. Borçlarda fayda getiren bütün borçlar nedir? Faizdir. Fayda getiren bütün sen borç veriyorsan onun karşılığında bir fayda ufak da bir fayda alıyorsan faize girmiş oluyor. Direktmen. Femtum. Tayyip devam edelim. Sor sor. Nasıl kardeş? Tamam. Şimdi hurma, iyi hurma, kaliteli hurma. Evet. Bunlar hem cins aynı, hem illet aynı. İllet aynı, cins de aynı. Ama kalite farkı var. Kalite farkı var. Evet. evet. Kanit. Tamam. Bak, peygamber hatta şunu caiz görmüyor. Bak. Yaş hurma, kuru hurma. İkisi de aynı... Satmak caiz değil. Niye? Yaş hurma kuru hurma. O yaş hurma sonra kuruyacak. Ne olacak? Kıvamı düşecek. Şeyi düşecek. E, kilosu düşürecek. Kilosu düşecek yani. Misil aynı olması lazım dedim ya. O zaman aynı olmuyor. Şey e, kuruduğu zaman. Belki 2 gram düşecek. Belki 3 gram şey edecek. 2 yani ço gram, 3 gram ol olsa daha iyi peygamber caiz görmüyor. 10 firmadan fazla eder de. Şimdi bir de şöyle bir şey. Biz anlaşıyoruz. Tamam mı? Ben sana aynanda olması gerekiyor ya. İllet bir cins farklı. Aynanda olacak. Aynanda alıp vermiyoruz. Ama yarın randevu yapıyorsun. Daha satmadın. Yok. Daha hayırlaştık. Anlaştık. Yarın buluşup alıp... Tamam. Onu daha satmadın. A alıp tamam. Şeydi Orada... I, almak satmak şey önemli. <gülüyor> Tay bu bu kaydayı anlarsanız faizi anlamış olursunuz Ama dediğim gibi bu borçlarda geçerli değil. Borçlarda her şey. Waljahlu bi'ttmasul muallif rahimullah diyor ki, waljahlu bi'ttmasul kel bit bi'tfadul. Bir şey cehalet olarak biliyorsan onu yüksek bilmiş gibisin diyor ne gibi diyor ki ben sana şu kolenin içindeki hurmaları bilmiyorsun kaç kilo 2 kilo hurmaya değişelim satalım. caiz mi caiz değil caiz değil çünkü sen bilmiyorsun kolinin içinde kaç kilo var cehalet var Bir de belki yüksek az faize girmiş oluyor direkt bundan öyle ilme diyor ki, bir şey bilmiyorsan onun yüksek olmuş gibi kabul edeceksin bilini o zaman faiz oluyor hemen direkt ama bu bu yani zaten cehalet olduğu zaman caiz değil dedik cehalet. Ancak bu yine faize girmiş oluyor. Yani bir karton hurmaya ben 3 kilo hurmayla satıyorum. Yani sen kartonun içinde kaç kilo olduğunu bilmiyorsun. Evet. Direkt faize girmiş oluyor. Böyle yani çünkü bilmiyorsun orada. Para karşılığında daha olsa. Para mesela. Hurmaya para. <gülüyor> para o başka. Çünkü orada Ama oradaki şeyler illetler başka cehalet olduğu zaman mesela doz ortada ihale çıkıyor. 50 lira diyor. Sen 100 lira veriyorsun. İçinde ne var? Kimse kaç tane bilmiyor. 25 lırak. İçinde şey var. hurma var ama ne olduğunu kimse bilmiyor. Hurmanın nasıl olduğunu falan bir cehalet olmaması lazım. Başta gördük onu. O başka. Cehalet olmaması lazım. Yok, cehalet. Profesör Cezmi. Tamam. Karolos. Tamam. Tamam. Bundan dolayı diyor müellif kemena ha an bey al muzabana ve huve şira'u't temri bi't temri fi ru'us'n nahl muzabene de peygamber sallallahu aleyhi ve sellem e, caiz görmüyor. Muzabene ne demek? Eee ve temre fi Hurma ağaçlarındaki asıl olan hurmaları diğer hurmalarla satmak. Yok aşağıdayken. ağaçtayken o da ağaçta o da ağaçta. Bilmiyorsun sen. Yok görüyorsun cehalet yok orada. Ama kaç kilo kaç şey bilmiyorsun. Yani. Caiz değil. Aynı şekilde üstünde olan buğdala, buğdaları hmm. buğda A'da, ekin, halinde. ekin ekin halinde diğer ekin halinde satıyorsun hmm. sen. İşte yüz dönüm şeyi ben sana yüz dönümle satıyorum. Değişiyorum yani. değişme Caiz mi? Hmm. Caiz değil. O halde yüz dönüm ama misil olması lazım. Bir gram daha şey olsa yüksek veya az faize girmiş oluyor. Kaç ölçek çıkacak değil Ancak beyul araya istisna edilmiş. Beyul araya ne demek? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem beyul araya'yı caiz kıldı. Bunu Beyul Bey araya ne demek? şeyde olan buğda, buğdalara peygamber e, caiz gördü. Şeyin üstünde, e, ağaçta olan buğday demişim, hurma. Ağaçta, rutab yani yaş hurma. Ağaçta. Hacet olduğundan dolayı peygamber bunu istisna yaptı. Ağaçta olanı, kuru hurmayla satılması. Niye? Çünkü bazı insanların o zamanda tabi bu zamanda yok. Yani çok anadır. Parası yok fakir. Ancak yaş hurmayı çok istiyor. Adam hurma şeyi hastası çünkü Araplarda öyle şey var. Hurma delisi. Aynı nasıl içki şey gibi şey, şeysin. Onlarda da yaş hurma şeyi var. Ancak yaş hurma adam şeyde alamıyor onu. Ancak kendisinde şey var. Kuru hurma var. Değiştiriyor. Onu onu değiştiriyor. Normalde caiz değil. Değil mi? Evet. Çünkü onun ne kadar öyle ki onu desen ki 3 kilodur de, dersen sen burada 3 kilo öyle şey diyorsun. O ondan sonra yani şey edecek. Çünkü kuruyacak. böyle ki onu hesap etsen de kurursa işte şu kadar iner falan. Caiz değil çünkü tam belli değil. Ancak o zaman insanlara çok büyük bir şey o yani zaman da yani peygamber çok büyük bir şey oluyor yük yük. yük yük çünkü adam onu çok parası yok alacak parası kendisinde kuru hurma var Ha onu caiz görmüştür şartlarla bir karsıya mahir olan bir kişi o konuda mutakassıs olan bir kişi onu tahmin etmesi lazım bu kaç kilodur falan diye Efendim, onu iyi bilen işte kurursa kaç kilo falan bi harsi ha فيما دون خمسه 5 اوسuk bir sak e, 60 Öl, sağ ölçü birimi 5 yani. bir bir اوسuk e, 60 sa 5 yani ölçü birimi ne kadar ondan yuksesi yuksesine caiz değil 5 kova diyelim al vasak, 60 sağ. bir اوسuk 60 sağ. bir sağ 3 kilo takriben bir bu olur değil mi dört tane bu bir sağ dört tane el avucu bir sağ bir sağ takriben üç kilo bir sağ bir vesak ise altmış sağ artık hesap edin o değil bak bir bir vesak yani altmış tane sağ yani altmış sağ 180, 180, 180 altmış, sağ. 180, 180, 180, 180 altmış kilo tane kilo. sağ bir sağ kaç kilo 3 kilo üç kilo Yüz beş defaya şey deceksiniz ona göre. Beş şey. kırı mı? Beş evsak. Beş evsak şeyden sonra e, caiz değil. Hmm. Nerede kaldı? Bir hamset evsuk. Yok hacet e, hacet şey olana kadar ihtiyaç olduğuna kadar ihtiyacından fazlası hacet gidiyor. Hmm. Femdim? Mesela ka doktor Kadının eline bakacak şurasına Bakabilir başka doktor yoksa Erkek e, doktor Hacet zaruret e, Yani O miktarına kadar şuraya kadar bakar Şurası mı arıyor buraya bakar ha Buradan şurasına bakarsa arama girmiş olur Çünkü burada hacet yok şurada var Hacet şurada ise oraya, oraya bakar İşte e, domuz eti yemek Ölüyorsun bir şey bulamadın yiyorsun değil mi Hacetine kadar, ölmemek için kaç kaç şey? Yarım kilo yiyeceksin. Bir kilo yersen harama girmiş olursun. Fahimtum? Ondan dolayı işte zaruretler tuqadderu bi kadriha diyor elime. Zaruretler kadrine kadar. Kadrini geçerse harama girmiş olur. İhtiyaç kadar yani. Burada da 5 evsuktan Eusuk, sonra artık halas adam şeyine geçiyor o. Caiz değil li muhhtaci ila başka bir şart rutaba ihtiyacı olan yani yaş şurmaya ihtiyacı olan ihtiyaç onu şey yoksa adam yaş alıp onu yine kurutacak değil değil onu yemek istiyor bir an önce ihtiyacı var adam şey gibi içki içki gibi onlarda da Araplarda öyle yani başka bir şartı wala men inde ve He? İşte şey de yok. Parası da yok. Parası olursa mecbur almaz lazım. Dayı. Ancak bu ara ya da işte istisna olmuştur. Bu hacet çok olduğundan dolayı. Tamam mı? Nerede kaldık? Hepşir. Berekallahu fikri. Tamam bir sayfa kaldı ya. Bir sayfa kaldı. Ve mislu el-riba Evet. Ve mislu el-riba, riba gibi nedir? anca riba da aynı. Ettehayyül aleyhi bil-i'ne. Bey'ül-i'ne. Iyne. Tehayyül, hile yapmak. İslam'da haram. Ribadan kaçmak için hile yapıyorsun. Evet. evet. evet. evet. evet. evet. evet. evet. Anladın mı? Bütün bunlar caiz değil. Hileler caiz değil. Misal vereyim sana. Bey'ül iğne demiş burada. İğne ne demek? Bey ne. Haram olan bir şey. Bey'ül iğne ben sana bu kitabı 10 öğreye satıyorum. Ve sen bana parayı bir hafta sonra veriyorsun. Bir hafta sonra vereceksin sen bana bu parayı. Sonra ben diyorum ki Yusuf abi ben bu parayı bu kitabı sana sana sattım ya. Ben bu kitabı sattığım şey sana 5 euro alacağım. Ve parayı hemen vereceğim. Parayı hemen vereceğim. Senin de paraya ihtiyacın var. Misal anlaşıyoruz. Senin için, acil paraya ihtiyacın var. Bundan dolayı böyle yapıyoruz. Bu aslında faiz. Çünkü senin beş örü sköltün olmuş oluyor. Bu işte hile. Bundan dolayı bu şey caiz değil. Bu alışveriş caiz değil. Bey'ül'ine caiz değil. Bey'ül'ine anladınız mı? Ben sana satıyorum parayı sen bana iki hafta sonra veriyorsun. Sonra sattığım malı sana alıyorum az bir miktarla ve parayı hemen veriyorum sana. Senin de paraya ihtiyacın olduğundan dolayı sen, zaten sen bana öyle dedin öyle yapalım diye misal. Evet. Fahimtüm? Bu caiz değil. Bey'i uleyine bu. Bir de başka bir şey var. Tavarruk var. Tavarruk caiz mi değil mi? Tavarruk ne demek? Yusuf abi, tavarruk ne demek? Bey'i uleyine'yi anlat bakalım hadi. Bey'i uleyine şu kitabı sen bana sattın. Sonra sen de geri diyorsun ki al sana 5 lira. 10 liraya sattın. Kitabı da tekrar 5 liraya alma. 5 lira boştan veriyorsun ben otomatikman. Ha ama o para sen şey sonra vereceksin. Tamam işte. Yoksa ama sonradan vermezsen caiz olur. İse ben sana bu e, e, kitabı 10 euroya sattım, sattım değil mi? Sattım, sonra 25 lira. Sonra yine 5 olur mu? Tabii olur mu? O caiz. Değil O başka. Ama burada para işte şey acil. Anlamış Taip, ta peki tevarruk ne demek? Tevarruk caiz mi? Tevarruk şu. Tevarruk üçüncü şahsa satıyorsun sen onu. Ee, sen ona satıyorsun, o başkasına satıyor. Ben sana bunu bu, bu, bu kitabı 10 <gülüyor> euro'ya satıyorum. Ama para 2 ay iki hafta sonra veriyorsun. <gülüyor> sen de gidiyorsun o kitabı Kemala satıyorsun. Ondan peşin alıyorsun. Ondan peşin alıyorsun. 10 euro'ya ben sana sattığım şey sen 5 euro'ya Çok satıyorsun. Çünkü Para, acilen para ihtiyacı var. Sen ona satıyorsun nakden. Caiz diyor. Bu, bu, bu, bu konuda ilim ehlin ihtilafı var. Ama doğru olan görüş caiz olması. Üçüncü şahıs olduğu zaman caiz olur. Fehmdum. Ancak bankaların yaptığı şeye gelelim. Bankaların yaptığı şeye gelelim. Bankalar nasıl yapıyor? Banka sana eee Bunu e, kitabı sana satıyor müslüm, femtum, 10 euroya satıyor. Sen on euro borcun borç yaptırıyor sana. Sen alıyorsun kitabı. Bankaya 10 euro borcun var. Sonra banka diyor ki, ben sana vekalet olayım, Vekale. bana vekalet, bana vekalet ver, vekalet ver, kefildi, vekalet ver bana. Ee, bu şey sana Senin için satayım Başkasını Bu tevarruk dedik Değil mi? Evet. Ve banka Senin için bu, bunu satıyor Ancak banka diyor ki Senin için satarken diyor ki e, Bu kitabı Sana hiç vermiyor bile Yani e, banka sana kitabı satmıştı ya Kitabı sana hiç vermiyor bile Senin eline vermiyor bile Diyor ki bak o zaman bunu sana satıyorum ama bir şartla Bu kitabı ben başkasına satacağım Bana vekalet ver Senin eline geçmiyor bile Banka direkt başkasına e, başkasına satıyor Sana vekalet veriyor Benim elime ver diyorsun banka kabul etmiyor Banka diyor ben sana vekalet olacağım diyor. Yani burada banka tüm tünvensti yapmış oluyor aslında. Çünkü banka çünkü adama diyor ki ben senin için satacağım. Adam da diyor tamam benim için satacaksam o zaman ben senden alıyorum. Tamam mı? Ben senden alıyorum. Adamın di, di, acil paraya ihtiyacı var. Adamın acil paraya ihtiyacı var. Adam diyor ki bankadan ben sana bu kitabı alıyorum. Ancak diyor ki banka banka diyor ki ben adam diyor ki ancak benim için bu kitabı başkasına sat diyor. Bankada diyor tamam senin için bu kitabı satarım. Senin de acil paraya ihtiyacın var. Hemen banka sen sana satıyor. Sonra banka alıyor başkasına satıyor kitabı o kitabı. Sonra sana işte e, sana 10 euro'ya sattı. İşte 5 euro veriyor sana. İşte 5 euro e, skoldun oluyor misal. Skold oluyor. Aynı hesaba geliyor. Ancak sen burada bankayla anlaşıyorsun. Banka diyor ki ben sana bunu vermem diyor. Banka diyor ki ben sana bu bankalar yapıyorum. Misal. Daha şey diyeyim. Benim direkt paraya ihtiyacım var. Bankaya gidiyorum. Yusuf abiye gidiyorum. Yusuf abiye gidiyorum. Diyorum ki Yusuf abi bu şeyi bana sat. Tamam mı? Bu şey bu kitabı bana sat Sonra bana sattığında Ben sana vekalet Ama ben satan alıyorum bunu Ama bir şartla diyorum Bu şey bana sattığın bu şey Sen başkasına direkt sat Benim için sat sen Ben, ben sana vekalet veriyorum F Ben senden bunu alıyorum 10 euro borcum var sana Bankaya 10 euro borcum var Sonra banka... Yusuf abiye satıyor. Femd? Aslında aynı şey. Banka Yusuf abiye satıyor. Ancak... Bütün bu şeyi... Aslında maksat... Banka para kazanıyor. Banka para kazanıyor. Banka senden alıyor... Başkasına satıyor. Seni halen borçlu tutuyor. Senin de acil paraya ihtiyacın var. Bu ne gibi olmuş öyle? Aslında banka başkasına satıyor... Gibi görünüyor ama aslında kendisine satıyor. Ya fırsattan istifade ediyor. Burada fırsatçılık ha. hatalık mı cayi? Yani onun, ondan dolayı ilim ehli onu cayiz görmüyor yani. Nasıl bankaların nasıl? yaptığı. Başka da çok başlı adam geliyor. Arpa şey, get, arpa almayacak. Ne yapacağım? Arpa alıp iş yapacağım diyor. Arpa'yı aldım. Davasında Hı. oturuyor. Köylüye satıyor. Aldın mı? Aldım. Ne yapacağım? Satacağım. Ne satacağım. satacak? Ben işte bankanın. Ne sana satayım. Kaç aldım? On lira. Beş lira. Tamam. Al beş lira. Beş lira borçlusun. Ay yani ana Yani onu fazla şey etmeniz gerek yok. İlim burada diyor ki aksi de caiz değil. Bu bu tevarruk dedim ya. Bu tevarruk pardon. Bu ayne dedim ya ayne. Ayne caiz değil dedim ya ayne. Ya yani ben senden alıyorum sonra yine. Bunun aksi de caiz değil. Aksi nasılmış? Mesela ben aksi şöyle Arabamı 10.000 Euro'ya Peşin satıyorum Peşin parayla alıyorum parayı Sonra Aynı arabayı şey Pazara bakıyorum Bulamıyorum Sonra adama gidiyorum 15.000 Euro'ya geri alıyorum ama Parayı sonradan vermekle Aksi yani Tam aksi deminkinin tam aksi Arabamı satıyorum sonra pişman oluyorum arabamı bulamadım sattığıma falan sonra diyorum ki geliyorum sana diyorum ki bak arabamı sattım bunu geri bana sat 15.000 euro ya yani. ama parayı ben sana sonradan vereceğim bu caiz mi aksi de caiz değil diyor yani bu, bu da caiz değil diyor ancak doğru olan görüş bunda bir anlaşma varsa seninle onun ar arasında aslında bu faiz gibi oluyor yani. Bir anlaşmazsan, faizden kaçmak için böyle bir anlaşma yaptıysan caiz değil. Bir anlaşma. Ama yok sen anlaşmada değil. Öyle pişman oldun, şey ettin. O, o zaman caiz olur. Efendim? İğne de caiz değil, aksi de caiz değil. Aksinde Planlı ama anlaşma varsa. Problem yok. Planlı bir şekilde yapın. Ev tehayyül ala deyn. Deyni şey etmek caiz değil bu her türlü caiz değil dedik e, borç e, borç e, borçtan faydalanmak her tür her türlü caiz değil çünkü İslam'ın borcu şu babdan bakıyor borç verdiğin zaman ihsan iyilik etme babından bakıyor İslam Bank, bankalar borcu ne baptan bakıyor? Para kazanmak. İstifade, i̇stifade etmek. etmek. Dolayısıyla banka borçtan para kazanıyorsa direkt neye giriyor? Veya istifade ediyorsa tamam. faize giriyor. Dolayısıyla ilim ehli şunu diyor. Borçtan fayda kazandığın zaman sen direkt faize girmiş oluyor. Bundan dolayı <gülüyor> kayda bu. Bundan dolayı Adam derse ki ben sana bu borcu veriyorum Kemal. On bin öreği veriyorum. Ancak e, senin arabandan faydalanayım. Bir gün arabanı bana ver. İşte Almanya'ya gideceğim. Değil mi? İşte, e, i̇şte bana şunu ver. Şunundan faydalanayım. Bunundan faydalanayım. E, i̇şte bu borcu sana veriyorum ama bana bir yatak bana yata e, az fiyata sat. Bana fiyat, yata az fiyata sat. Fehmtum? Az bir fiyata sat. Veyahut da bana evini kirala. Öyle ki normal. Adam normal kiralamıyor ama diyorsun ki bana evini kirala. dolayı. Borç, borç altında ezildiğinden dolayı. Ben sana i̇stifade borç veriyorum ya. İstifade istifade et. Et. Ben bir şey istifade ediyorum. Ara, adamın arabasını, e, evini kiralıyorum. Normalde adam kiralamıyor. Femtum adamın evini kiralıyorum. Adamın arabasından istifade ettim. Adamın herhangi bir şeyinden istifade ettim. Bana herhangi bir istifade oluyorsa o zaman caiz olmaz. Çünkü fayda getiren her borç caiz değil diyor. Aynı şekilde borç öderken borcu ben sana borç verdim. Bunun için sen bana hediye veriyorsun. Değil mi? Caiz mi? Caiz değil Bunun için sen beni e, Evine davet ediyorsun Yemek veriyorsun caiz mi? Dolayı... Caiz değil Ancak yok bunun içinde değil de Bizim aramızda hep zaten Birbirimizi ikram ediyoruz Zaten borçtan önce de Borçtan sonra da zaten birbirimizi davet ediyorduk Bu caiz mi? Değil. Bu caiz Çünkü borçtan dolayı yapmıyorsun sen bunu Bundan dolayı ilim ehli şunu getiriyor fayda getiren bütün borç faiz aynı şekilde bir adam e, borç verdi sana sen bana borç verdin sonra borcu öderken diyorum ki 10.000 euro 10.000 euro diyorum ki Kemal sen bana 10.000 euro borç iyilik yaptın zor anda beni kurtardın verirken ben sana 10.000 bin, bin euro veriyorum faizden sen bana öyle bir şart koşmadın ama ben sana iyilik olsun diye veriyorum 1000 euro'yu bu caiz mi? Ha, bir şartla caiz bir şart olması lazım şart öyle bir anlaşma olmaması lazım iki ödemeden önce olmaması lazım ödemeden önce ben sana Kemal sen bana iyilik yaptın ben sana bin euro veriyorum ödemeden önce caiz olmaz ödedikten sonra caiz olabilir ancak ödedikten sonra o, o şey olması lazım ve kendisinden olması lazım <gülüyor> Fahimtim. Allah razı olsun. Dersleri yapıyoruz değil mi? Eee Ders dört ders. Evet. Alakalan. Ve min at Bey'u huluyyin bi-fiddah ma'ahu ghayruhu bi-fih. Muddu bu bu konuya ile mehli muddu ajwa diyorlar. Muddu ajwa. Muddu ne demek? Arpayı ben sana bir kilo arpa ile bir kilo arpa ile bir öroyu bir kilo arpa ile bir, bir kilo arpa ile bir öroyu bir kilo arpa karşılığında ve bir öroyu karşılığında satıyorum. Aynı aslında. Bir kilo arpa bir öroyu yani hem bir kilo arpa hem bir öroyu ona mukabil bir kilo arpa vereceksin bir de 1 e, euro vereceksin bana. Aynı. Femt. Hanbel'ler bunu da caiz görmüyor. Bunu caiz görmüyorlar, mudda acaba. Çünkü o 1 kilo arpa 1 euro'nun mukabiline gelebilir. Alaha bunu caiz görmüyorlar yani anla. Peki şunu şu caiz mi? Diyelim ki 1 kilo arpa veya 2 e, kilo arpa ya karşılık 1 kilo arpa ve 1 euro ve bu 1 euro 1 kilo arpanın değeri değil o caiz değil ancak değeri olduğu zaman, aynı değeri olduğu zaman e, Hanbelilere göreceğiz değil, İbn-i Teymi'ye göre caz. Yani doğru. Çünkü aynı değeri. Yani çünkü iki kilo arpa, birisi bir euro, birisi bir euro, iki euro. Sen onun yerine bir kilo arpa veriyorsun ve bir euro veriyorsun. Çünkü o değerinde. Bir kilo arpa tekabül eden bir euro Nam. Hanbelilere göre caiz Yani ama Doğru olan görüş inşallah caiz Misli ise Değeri ise Tayyip ee, Aynı şekilde e, ribavi olan bir şey Riba giren bir şey Onun suyu ile caiz değil Misal e, ne, Neyi verelim Bir daha söyle ondan sonra Faiz olan şeylerde onun suyu ile sıkılmış suyu ile satmak caiz değil. Arpanın suyu, Arpanın suyu misal. Biri. Diyorum bir kilo arpaya karşı ben sana bir litre arpa suyu satıyorum. Caiz mi? Caiz değil. Çünkü misli yok. Misli. Sen o bir kilo arpadan ne kadar çıkacağı bilmiyorsun ki. Hı. Faize girmiş oluyor. Bundan dolayı ilim ehli şu kaydayı getiriyor. Faiz olan malların ile o malların suyunu satmak caiz değil. Yani karşılığında satmak caiz değil. Aynı şekilde misal 24 gram altın 24 karat. Ne oluyor? Ayar. 24 ayar altını sende 24 ayar altın var. Eski. Değil mi? Eski bir altın var. Ben sana diyorum ki Yusuf abi ben ona karşılık C 21 ayar Altın yeni altın alalım. İkisi de bir kilo diyelim. ve 500 gram. İkisi de 500 gram ama birisi 24 ayar, birisi 21 ayar. Hiç böyle birisi yapabilir mi? Yapabilir der ki o eski olduğundan dolayı ben bunu satıyorum dermiş. Caiz mi? Caiz değil. Çünkü 24 karat altında saf altın. Diğeri saf altın değil. Diğer demek ki diğeri biraz daha yüksek. Caiz değil. Mecbur, o zaman faize girmiş oluyor. Direkt. Bey ad en son meselede başta almıştık aslında. Bey ad borcu satmak. Caiz mi? Değil. İki kişi arasında olursa caiz dedik. Ama yani, ben sana üçüncü şahıs Yusuf abi sen, on, sen alamam belki. O on bin erolük borcu ben senden beş bin erolüyü alayım. Ben ondan alabilirim. O caiz mi? O caiz değil. طيب ee, Burada e, dersi bitiriyoruz. İnşallah yarın kaçta? 2. Yarın 2'de.